Zülfurkan Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Hali. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde ilmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ha Mim. Zuhruf suresi. İkinci de. ayet. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki. Üçüncü ayet. Şüphesiz biz onu düşünüp akıl verdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Dördüncü ayet. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap Levhi Mahbuz'dadır. Çok yücedir çok hikmetlidir. 5. Ayet Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? 6. Ayet Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. 7. Ayet Onlara bir peygamber gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. 8. Ayet Bu yüzden biz Kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. 9. Ayet Allah'a and olsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. 10. Ayet O Allah ki yeri sizin için bir beşi kıldı ve doğru gidesiniz diye on da yollar ve geçitler var etti. 11. Ayet O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. 12. Ayet O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. 13. Ayet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 Hristiyanlar, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, müşrikler de melekleri Allah'ın kızları saymak suretiyle Allah'a şirk koştular. 16. Ayet Yoksa o, yarattıklarından kızları kendisine alıp, oğulları size mi ayırıp seçti? 17. Ayet Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde, kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman, yüzü kapkara olur,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 Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. 20. Ayet Eğer Rahman dileseydi, onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. 21. Ayet Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de,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 ancak şimdi kendilerine hak Kur'an geldiği zaman, ''Bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz.'' dediler. 31. Ayet Yine onlar, ''Bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi?'' dediler. 32. Ayet Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik.''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 Ayet-i Kerime'de geçen ikinci doğu, güneşin dünyanın diğer yarım küresine göre doğduğu, bu tarafına göre battığı yerdir. 39. ayet Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız denilecek. 40. ayet Resulüm artık o saharlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? 41. Ayet Ey Resulüm! Biz seni dünyadan alıp götürsek bile, onlardan mutlaka yine intikam alacağız. 42. Ayet Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. 43. Ayet Resulüm o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl, muhakkak ki sen doğdoğru bir yol üzerindesin. 44. ayet. Şüphe yok o Kur'an, senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. 45. ayet. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Zuhruh Suresini dinlediniz. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan,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 hakkıyla işitendir, bilendir. Yedinci ayet, Eğer gerçekten inananlarsanız bilin ki, Rabbin, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Sekizinci ayet, Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Dokuzuncu ayet, Fakat onlar, kıyametin vukuuna karşı,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 Bu acıplı bir azaptır. 12. ayet İnsanlar ey Rabbimiz bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz diyecekler. 13. ayet Onlar nerede düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. 14. ayet Yine de ondan yüz çevirdiler. Ve o kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur dediler. 15. Ayet Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. 16. Ayet Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. 17. Ayet Andolsun ki, Onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti. 18. Ayet Allah'ın kullarını bana bırak. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 19. Ayet Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. 20. Ayet Şüphesiz ben, beni rejmetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. 21. Ayet Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın, demişti. 22. Ayet Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin, diye dua etti. 23. Ayet Allah o halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt, çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. 24. ayet. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur. Buyurdu. 25, 26 ve 27. ayetler. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler? Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, Güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. 28. Ayet İşte böyle, biz de bütün bunları, Başka bir kavme miras bıraktık. 29. Ayet Gök ve yer, onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühret verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. 30 ve 31. Ayet Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o zillet verici azaptan yani Firavundan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. 32. ayet Ant olsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. 33. ayet Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi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 Gökleri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. 39. Ayet Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. 40. Ayet Şüphesiz o hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. Kırk ayet, o gün bir dost, bir dosta, akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez, azabından bir şeyi savamaz, onlara yardım da edilmez. Kırk ikinci ayet, ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o Allah, mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kırk üç ve kırk dördüncü ayet, şüphesiz o zakkum ağacı, Günahkarların yiyeceğidir. 45. ayet. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. 46. ayet. Sıcak suyun kaynadığı gibi. 47. ayet. Zebanilere tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. 48. ayet. Sonra başının üstüne azab olarak kaynar su dökün denilir. 49. ayet. Ona da, Tad azabı, çünkü sen benim yanımda değil, güya kendince üstün ve şerefliydin. 50. Ayet Şüphesiz bu azap, hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir, denilir. 51 ve 52. Ayet Doğrusu müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa, güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. 53. Ayet onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. 54. Ayet İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. 55. Ayet Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. 56. Ayet Orada Dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. 57. Ayet Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. 58. Ayet Resulüm, biz onu, o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdı. 59. Ayet Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamada meali. Duhan Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgur